Hamra-ul Esed Seferi Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye döndüğünde, müşriklerin her an geri dönüp, Medine'yi basabilecekleri ihtimali olduğundan tedbir aldı. Ertesi gün, yaralı oldukları halde Müslümanların dünkü harpten dolayı zayıf düşmediğini bildirmek, düşmana gözdağı vererek, Medine'ye tekrar dönmelerini önlemek için Bilal Habeşi'ye Resulullah size düşmanı takip etmeyi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle beraber çarpışmayanlar gelmeyecek. Sadece çarpışmaya katılanlar geleceklerdir." de buyurdu. O da eshabı bu emri duyurunca çoğu yaralı oldukları halde derhal hazırlandılar. Hatta ağır yaralı olan Abdullah ile Rafi isimli kardeşler Resul Ekrem Efendimizin bu davetini işitir işitmez bütün ağrı ve sızılarına rağmen Resulullah ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız yoksa diyerek mücahitlerin saflarına koştular. Sevgili peygamberimiz şanlı hesabıyla müşrikleri takibe başladılar. Revha denilen mevkiide Müşriklerin toplanarak Medine'ye baskın yapmak ve Müslümanları yok etmek için karar aldıklarını öğrendiler. Bu tedbirin de Peygamber Efendimizin bir mucizesi olduğu ortaya çıktı. Müşrikler Resul Ekrem Efendimizin üzerlerine doğru geldiğini duyunca korkarak bulundukları yeri terk edip Mekke'ye döndüler. Peygamber Efendimiz onları Hamraül Esed denilen yere kadar takip ettiler. Müşriklerden iki kişi yakalandı. Burada üç gün kaldılar. Sonra Medine'ye geri döndüler. Allahü Teala Hamraül Esede giden bu şerefli esabı ayet-i kerimesinde mealen şöyle metetti: Yaralandıktan sonra yine Allahü Teala'nın ve Peygamberinin davetine koşanlar ve hele onlardan İyilik edip fenalıktan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Ali İmran suresi 172. Uhud'da sevgili peygamberimizi öldürmeye yemin edenlerden İbni Kamya Mekke'ye döndüğünde bir gün koyunlarına bakmak için dağa çıkmıştı. Dağın tepesinde koyunlarını buldu. İçlerinden bir koç sür'atle koşarak İbn-i Kâmiyâ'ya toslamaya başladı. Vura vura, İbn-i parçalayarak öldürdü. Abdullah şihâb Zühri'yi de, Mekke'ye giderken, beyaz benekli bir yılan ısırarak öldürdü. Peygamber Efendimiz'e kast hepsi, bir sene içinde, cezalarını görüp öldüler. Reci Vakası Uhud gazasının, Has okçularından Asım bin Sabit Hazretleri bu gazada müşriklerden Müsafi bin Talha ile kardeşi Harisi öldürmüştü. Anneleri çok kin gütmekle meşhur olan Sülafe binti Sa'd oğullarının ikisini öldüren Asım bin Sabit Hazretlerinin başını getirene yüz deve vereceğini vaad etti. Hazreti Asım'ın kafatasında şarap içmeye and içti. Ayrıca Resulullah Efendimizin gönderdiği bir sergide Abdullah bin Üneys'in Lihyanoğulları'ndan Halit bin Süfyan'ı öldürmesi sebebiyle Lihyanoğulları Adel ve Kare kabileleriyle anlaştı. Medine civarında bulunan bu iki kabile bir plan yapıp elçiler hazırladılar. Onlara Müslüman olduğunuzu söylersiniz. Zekat vereceğiz. Bunu almak ve bize İslamı öğretmek üzere muallim istiyoruz dersiniz. Gelenlerin bir kısmını öldürür, öcümüzü alırız. Bir kısmını da Mekke'ye götürüp, Kureyş'e satarız dediler. Hicretin dördüncü yılının, safer ayında, bu iki kabileden altı veya yedi kişilik bir heyet, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Müslüman olduk. Bize kuran ı Kerim'i ve dini öğretecek muallimler gönder, dediler. Bu sırada sevgili Peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin savaş hazırlığı içinde olup olmadıklarını kontrol etmek üzere, on kişiden meydana gelen bir seriyye hazırlamıştı. Adel ve Kare kabilesinden de, böyle bir heyetin gelip, muallim istemeleri üzerine, durumu araştırmak, İnceleyip bildirmek üzere bu 10 kişilik keşif kolunu gelenlerle birlikte gönderdi. Es'ab-ı Kiram'dan kurulan bu seriyede Merset bin Ebi Merset, Halit bin Ebi Bükeyr, Asım bin Sabit, Hübeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muattib, Mugir bin Ubeyt ve isimleri bilinmeyen 3 sahabi daha vardı. Bu keşif kolu gündüzleri gizlenip, geceleri yürümek suretiyle bir seher vakti reci suyunun başına geldiler. Orada bir müddet dinlenip, ac ve denilen iyi cins medine hurmasından yediler. Sonra oradan ayrılarak yakınlarındaki bir dağa çıkıp gizlendiler. Huzeyil kabilesinden koyun güden bir kadın da reci suyunun başına gelmişti. Hurma çekirdeklerini görüp, Medine hurması yendiğini anladı. Buraya Medine'den gelenler olmuş, diye bağırarak, kabilesine haber verdi. Bu sırada, eshab-ı kiramdan, bu on kişilik seriyenin yanında bulunan, Adel ve Kara kabilesinin heyetinden biri, bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen, Lühyan oğullarına gidip haber verdi. Lühyan oğulları, bu haber üzerine harekete geçtiler. Yüzü okçu olmak üzere 200 kişilik bir kuvveti bu küçük seriyenin üzerine gönderdiler. Gelen bu müşrik sürüsü Hazreti Asım bin Sabit ve arkadaşlarını dağın tepesinde bularak kuşattı. Bu arada on sahabinin ahvalini müşriklere haber veren kişi de onlara katıldı. Eshab-ı Kiram o anda Aldatıldıklarını anladılar ve harbe karar vererek, kılıçlarını çektiler. Bunu anlayan müşrikler, onları kandırmaya çalışıp, Eğer yanımıza inerseniz, hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Kesin söz veriyoruz. Vallahi sizleri öldürmek istemiyoruz. Fakat size karşı, Mekkelilerden fidye koparmak istiyoruz. Dediler. Asım bin Sabit, Mersed bin Ebi Mersed ve halet bin Ebi Bükeyr, Müşriklerin sözlerini ve ahitlerini hiçbir zaman kabul etmeyiz, diyerek bütün tekliflerini reddettiler. Asım bin Sabit Hazretleri, Hiçbir zaman müşriklerin himayelerini kabul etmemeye yemin ettim. Vallahi onların himayelerine ve sözlerine kanarak, aşağı inip de teslim olmam, dedi. Ellerini açtı, Allah'ım peygamberini durumumuzdan haberdar et diyerek dua etti. Allahü Teala Hazreti Asım'ın duasını kabul buyurdu ve Resulullah Efendimizi onlardan haberdar etti. Hazreti Asım müşriklere biz ölmekten korkmayız çünkü dinimizde basiretliyiz. ölünce şehit olur cennete gideriz buyurdu. Müşriklerin reisi, ey Asım! Kendini ve arkadaşlarını zayi etme, teslim ol deyince, Asım bin Sabit okla karşılık verdi. Ok atarken, ben güçlüyüm, hiç eksiğim yok. Yayımın kalın teli gerilmiştir. Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Mukadderâtın hepsi başa gelicidir. İnsanlar, ergeç Allah'a rücu edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam, Anam, üzüntüsünden aklını kaybeder. Mısralarını okuyordu. Asım'ın sadağında yedi ok vardı. Attığı her okla bir müşriyi öldürdü. Oku bitince, birçoğunu da mızrağıyla delik deşik etti. Fakat, mızrağı da kırıldı. Hemen kılıcını sıyırdı. Kınını kırıp attı. Bu, ölünceye kadar dövüşeceğim, teslim olmayacağım manasına gelirdi. Sonra da, Ey Allah'ım! Ben bugüne kadar, senin dinini hıfzettim. Senden, bugünün sonunda, benim vücudumu koruyup hıfsetmenin yaz ediyorum diye dua etti. Hazreti Asım bin Sabit'in ve diğer sahabilerin Allahu Ekber nidaları dağları inletiyordu. 200 kişiye karşı 10 mücavhid ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezasını görüyorlardı. Asım Rayallahu an, en sonunda iki ayağından yaralanıp yere düştü. Kafirler ondan çok korktukları için yere düşünce bile yanına yaklaşamadılar ve uzaktan okatarak ok şehit ettiler. O gün oradaki 10 sahabiden yed’isi şehit üçü de esir edildi. Lıhyan oğulları sürafe bintisada satmak için, Asım bin Sabit'in mübarek başını kesmek istediler. Fakat Allahü Teala Hazreti Asım bin Sabit'in duasını kabul buyurduğundan bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Asım bin Sabit'in üzerinde durdular. Müşrikler yanına yaklaşamadı. Sonunda "Bırakın akşam olunca arılar dağılır, biz de başını kesip götürürüz." dediler. Akşamleyin Allahü Teala şiddetli bir yağmur yağdırdı. Derelerden seller aktı ve Asım bin Sabit Hazretlerinin mübarek cesedini alıp bilinmeyen bir yere götürdü. Ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Bunun için müşrikler Asım bin Sabit Hazretlerinin hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar. Arıların Hazreti Asım'ı koruduklara hadisesi zikredildiği zaman Hazreti Ömer, Allahü Teala elbette mümin kulunu muhafaza eder. Asım bin Sabit sağlığında müşriklerden nasıl korunduyse Allahü Teala da ölümünden sonra cesedini muhafaza edip müşriklere dokundurmadı, buyurdu. Bunun için Asım bin Sabit diya edilirken arıların koruduğu kimse diye anılırdı. Lüghyanoğulları başta Asim bin Sabit olmak üzere yedi sahabiyi şehit ettiler, üç sahabiyi de esir aldılar. Esir edilen üç sahabi Hubeip bin Adi, Zeyd bin Desinle ve Abdullah bin Tarik idi. Lüghyanoğulları Üçünü de, yayların kirişleriyle bağladılar. İçlerinden Abdullah bin Târik, Mekke'nin müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için karşı koydu. Şehîd edilen arkadaşlarım, cennetle şereflendiler diyerek haykırdı. Ellerinin bağını kopardı. Fakat yan oğulları, taşa tutarak onu da şehit ettiler. Hübeyb bin Adî, ve Zeyd bin ne Hazretleri, Rasulullah'ın verdiği keşif vazifesini yapmaya belki imkân buluruz, düşüncesiyle sabrettiler. Lıhyanoğulları, her ikisini de Mekke'ye götürdüler. Bedr ve Uhud savaşlarında yakınları öldürülen müşrikler, kin ve intikam hırsıyla tutuşuyorlar ve fırsat arıyorlardı. Hubeybi, müşriklerden, hüce bin ebi İhabı İhab-ı Temîmî, Bedr savaşında öldürülen kardeşinin, Zeyt bin Desinne'yi de Saffan bin Ümeyye, Bedr savaşında öldürülen babası, Ümeyye bin Halef'in intikamını almak üzere satın aldılar. Müşriklerin niyeti, her ikisini de öldürmekti. Fakat, savaş yapmayı yasak saydıkları aylarda bulunduklarından, hapsetmek suretiyle zamanın geçmesini beklediler ayrı ayrı yerlerde hapsettiler her iki sahabi de bu esaret karşısında büyük bir sabır takat ve asalet gösterdiler Gubeyb bin Adeyn'in hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Maviye bu hanım daha sonra Müslüman olmuştur şöyle anlatmıştır Kubeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben, ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım, elinde ibrik gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O mevsimde hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teala ona rızık veriyordu. Hapsolunduğu hücrede namaz kılar, kuran ı Kerim okurdu. Okuduğu kuran ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar ve ona acırlardı. Bazen, bir isteğin var mı diye sorduğumda, Bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de, beni öldürecekleri zaman önceden haber ver, başka bir şey istemem derdi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca, gidip kendisine söyledim. Bunu öğrenince, en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri göstermedi. O gün yaklaşınca, ölmeden önce, vücut temizliği yapmak istediğini söyledi ve bir ustura istedi. Ben de, çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yanına gidince, birden korktum. Eyvah! Bu adam, çocuğu usturayla keser, On nasıl olsa öldürülecek dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp, çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben bu durumu görünce, çok korkup, feryad etmeye başladım. Durumu anlayınca, bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle şey yok. Haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir dedi. Hubeyb bin Adeyi ve Zeyd bin Desin neyi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. O gün sabah erkenden zincirlerini çözüp Mekke dışında Temim denilen yere götürdüler. Mekke halkı ve müşriklerin ileri gelenleri bunların idamını seyretmek üzere toplanmıştı. Etrafta büyük bir kalabalık vardı. Müşrikler, esirleri idam edecekleri yerde, iki dar kurmuşlardı. Hubeyb'i dar kaldırıp bağlamak istedikleri sırada, Beni bırakınız, İki rekat namaz kılayım, dedi. Bıraktılar, kıl orada, dediler. Hubeyb, hemen namaza durup, huşu ile iki rekat namaz kıldı. Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar, heyecanla onu seyrediyorlardı. Namazını bitirdikten sonra, Vallahi eğer ölümden korkarak, namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, Namazı uzatırdım ve daha çok kılardım, dedi. Böyle idam edilirken, iki rekat namazı ilk kılan, Adet ve sünnet olmasına sebep olan, Hazreti i Hubeyb bin Adî'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun idam edilirken iki rekat namaz kıldığını işitince, bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur. Hubeyb'i, namazını kıldıktan sonra, dar ağacına kaldırarak bağladılar. Yüzünü, Kıbleden Medine'ye doğru çevirdiler. Sonra, Haydi dininden dön, seni serbest bırakalım. Dediler. Şöyle cevap verdi. Vallahi dönmem. Bütün dünya benim olsa, bana verilse, Yine İslamiyet'ten dönmem. Bu cevabı alan müşrikler, Şimdi senin yerine Muhammed'in olmasını, onun öldürülmesini ister misin? Evet dersen, kurtulur, evinde rahat rahat oturursun dediler. Hubeyb, ben Muhammed aleyhisselamın ayağına bir dikenin batmasına bile asla razı olmam, dedi. Müşrikler alay edip gülüşerek, ey Hubeyb! İslam dininden dön, eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz dediler. Hubeyb Allahu Teala yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur diye karşılık verdi. Bundan sonra Hubeyb Allah'ım şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum. Allah'ım benden Resulüne selam ulaştır. Bize yapılan bu işi Resulüne bildir diyerek dua etti ve es aleyke ya resulallah dedi hubeyb bu duayı yaptığı sırada sevgili peygamberimiz eshabı kiramla oturuyordu zeyd bin harise şöyle anlatmıştır bir gün resulullah eshabıyla otururken ve aleyhi selam dedi Esabı kiram ya resulallah bu kimin selamına karşılıktır dediler. Kardeşimiz Hubeybin selamına karşılık. Cebrail aleyhisselam Hubeybin selamını bana ulaştırdı buyurdu. Hubeybin etrafında toplanan Kureyş müşrikleri işte babalarınızı öldüren bu adamdır diyerek gençleri üzerine mızraklarıyla saldırttılar, ve mübarek vücudunu yaralamaya başladılar. Bu sırada, Hubeyb'in yüzü, Kâbe'ye doğru döndü. Müşrikler, Medine'ye doğru döndürdüler. Hubeyb, Allah'ım, eğer ben senin katında, makbul bir kul isem, yüzümü kıbleye çevir, diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri, onun yüzünü Kâbe'den başka bir tarafa çeviremedi. Bu esnada, Hubeyb, dar ağacı üzerinde, düşman arasında garip bir halde şehit edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi. Müşrikler, ellerindeki mızrakları vücuduna saplayarak, işkence yapmaya başlayınca, Vallahi ben, Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra, vurulup, Hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yolundadır, dedi. Hubeyb, bundan sonra müşriklere şöyle beddua etti. Allah'ım! Kureyş müşriklerinin hepsini mahvet. Topluluklarını dağıt. Birer birer canlarını al. Onları sağ bırakma. Müşrikler bu bedduayı duyunca, çok korkup, bir kısmı oradan kaçıp uzaklaştılar. Kalanlardan bir kısmı, mızraklarını peş peşe saplamaya başladılar. İçlerinden biri, göğsüne mızrağı sapladı. Mızrak, sırtından çıktı. Hubeyb, vücudundan kanlar fışkırırken ve dar ağacında sallanarak son nefesini verirken, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek şahit oldu. Hubeyb bin Adiy'in cenazesi 40 gün daracında asılı kaldı. Bedeni çürüyüp kokmadı. Hep taze kanaktı. Sevgili peygamberimiz onun cenazesini getirmek üzere eshab-ı kiramdan Zübeyr bin Avvam ve Miktad bin Esved'i gönderdi. Gece gizlice Mekke'ye girdiler. Hubeyb'i asıldığı dar ağacından indirip deveye yükleyerek Medine'ye doğru yola çıktılar. Durumu öğrenen müşrikler büyük bir kalabalık halinde üzerlerine yürüdüler. Her iki sahabi kendilerini savunmak için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra cenazeyi bıraktıkları yerin yarılarak, cesedi içeri alıp, kapandığını gördüler. Ve Medine'nin yolunu tuttular. Zeyd bin neyi de, diktikleri ağaca bağladılar. Dininden döndürmek için zorladılar. Fakat, Zeyd'in imanını kuvvetlendirmekten başka bir şey elde edemediler. Bunun üzerine, Zeyd'i ok yağmuruna tuttular. Sonunda, Saffan bin Ümeyye'nin azatlı kölesi Nistas tarafından şehit edildi. Birr-i Maune vakası. Yine aynı yılın Safer ayında Arabistan'ın Neç bölgesinde Amir oğullarının reisi Ebu Berra Amir bin Malik Medine'ye geldi. Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret etti. Peygamber Efendimiz de ona İslamiyeti anlatıp, Müslüman olmasını tavsiye etti. Ebu Berâ, Müslüman olmadı. Fakat, İslam'ın güzel ve şerefli bir din olduğunu bildirdi. Ayrıca, Neç'te, İslam'ın yayılması için, eshab-ı kiramdan birkaç tanesini oraya göndermesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, göndereceğim kimseler hakkında neçt halkından emin değilim, buyurdular. Amir, onları ben himayeme alırım. O zaman onlara kimse zarar veremez, dedi. Âlemlerin Efendisi, bu kesin taahhüdü kabul buyurup, Eshab-ı Suffa'dan yetmiş kişilik bir heyet hazırladı, ve Münzir bin Amr Hazretlerinin komandasında yola çıkardı. Kendi kabilesinin İslamiyetle şereflenmesini isteyen Ebu Berra Esabu Suffadan önce yola çıkıp kabilesine gelerek heyeti himayesine aldığını onlara hiç kimsenin dokunmamasını tenbih etti. Yeğeni Amir bin Tufeil'den başka herkes onlara dokunmamayı kabul etti. Ebu Berra'nın yeğeni Amir bin Tufeil üç kabilenin adamlarını silahlandırarak başlarına geçti ve bir iri mauneye gelen eshab-ı kiramı kuşattı. Dört tarafı sarılan sahabiler kılıçlarına sarılıp biri hariç hepsi de şehit oluncaya kadar kahramanca savaştılar. Bu mübarek eshabın son sözleri: Ya Rabbi, şu anda Rasulullah'a durumumuzu haber verecek Senden başkası yoktur. Ona selamımızı bildir." dediler. O anda Cebrail Aleyhisselam son derece üzgün bir halde Peygamber Efendimize gelip selamlarını ulaştırdı ve onlar Allahü Teala'ya kavuştular. Allahü Teala onlardan razı oldu, onlar da Allahü Teala'dan razı oldu." dedi. Sevgili peygamberimiz de, aleyhimüs selam diye cevap verdikten sonra, çok üzüntülü olarak, eshab-ı döndüler. Kardeşleriniz, müşriklerle karşılaştılar. Müşrikler, onları kesip biçtiler, mızraklarla delik deşik ettiler buyurarak, durumu haber verdiler. Bu de düşmanla çarpışırken, Amir bin Füheyre Hazretlerinin sırtına Cebbar atlı biri mızrağını saplamıştı. O anda Hazreti Amir, "Vallahi cenneti kazandım" demiş, Cebbar'ın ve diğer müşriklerin gözleri önünde gökyüzüne doğru çekilmişti. Bu hale herkes hayret etmiş, fakat içlerinden sadece onu şehid eden Cebbar Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz Reci ve bir maune hadiselerine çok üzüldüler. Bu elim hadiseyi yapan kabilelere bela için bir ay her namazdan sonra dua ettiler. Allahu Teala Resulünün duasını kabul buyurdu. O kabilelere müthiş bir kuraklık ve kıtlık verdi. Sonra bulaşıcı bir hastalıkla 700 kişi öldü. Beni Nadir Yahudileri. Uhud gazasından sonra, Hicretin dördüncü senesinde, Nadir oğulları ismindeki Yahudi kabilesi, sevgili Peygamberimize suikast tertip ettiler. Bunu Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize haber verdi. Suikast neticesiz kaldı. Bunun üzerine âlemlerin efendisi. Antlaşmayı bozan bu Yahudi kabilesine, Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi ve Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara Resulullah benim size, yurdumdan çıkıp gidiniz. Burada benimle birlikte oturmayınız. Siz bana bir suikast planı kurdunuz. Size on gün süre tanıyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kim görülürse, Boynu vurulacak, emrini bildirmek üzere gönderdi, de buyurdu. Muhammed bin Mesleme hazretleri, bu emri bildirince, korkularından yol hazırlığına başladılar. Fakat münafıkların başı, Abdullah bin Übey, onlara, sakın kalenizden çıkmayınız, mallarınızı ve yurdunuzu terk edip gitmeyiniz. Adamlarımdan iki bin kişiyle size yardıma geliyoruz diyerek haber gönderdi. Bunun üzerine kainatın sultanı efendimiz ashab-ı kiramıyla Medine'ye dört kilometre uzaklıkta bulunan Nadir oğulları kalesine yürüdüler. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Kale kuşatılıp muhasara başladı. Daha önce eshab-ı meydan okuyan Yahudiler kaleden çıkmaya cesaret edemediler. Münafıkların yardımı da ulaşmadı. Eshâb-ı kirâm, kaleyi kontrol altına alıp, kuş uçurtmuyordu. Yirmi günden ziyade süren muhasara sonunda, Yahudiler teslim bayrağını çektiler. Bütün silahlarını, altın ve gümüşlerini, Müslümanlara terk ederek, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e sürüldü. Böylece Medine'de, Yahudilerden sadece, Kureyza oğulları kaldı. Fatima bint Esed'in vefatı. İçki içmeyi haram kılan ayet-i kerime de Hicret'in dördüncü yılında indi. Uhud gazasında yaralanıp sonra vefat eden Hazreti Ümmü Seleme'nin kocası geriye birkaç tane çocuk bırakmıştı. Ümmü Seleme validemiz yaşlı haliyle güç durumda kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz ona çok acıyıp merhamet buyurarak nikahını almakla şereflendirdi. Yine bu yılda da Zatürrika gazası yapılarak etraftaki müşrik kabileler sindirildi. Hazreti Osman'ın Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Rukayye'den olma 6 yaşındaki oğlu Abdullah vefat etti alemlerin efendisi torununun namazını kıldırdı ve bizzat kabre koydu çok üzülmüşlerdi mübarek gözyaşları kabre döküldü mezar taşını mübarek elleriyle diktiler ve Allahü Teala kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder buyurdular Hazreti Ali'nin annesi Fatıma bint Esed de bu yılda vefat etti. Buna sevgili peygamberimiz çok üzülüp bugün annem vefat etti buyurdu. Sevgili peygamberimiz dedesi Abdülmuttalib'in vefatından sonra onun yanında büyümüştü. Peygamberliğini bildirdiğinde ise hemen Müslüman olmakla şereflenmişti. Bu sebeple kainatın sultanı onu Anne yerinde tutar, çok hürmet gösterirdi. Ona olan merhametinden, üzerindeki mübarek gömleğini çıkarıp, kefen olarak sarılmasını emretti. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra, yetmiş bin meleğin namazda hazır olduğunu bildirdi. Kabre kadar gidip içine indiler. Kabir hayatının rahat ve hoş olması için, Kabrin köşelerine doğru genişletir gibi işaret yaptıktan sonra, kabre uzandılar. Kabirden çıktığında, mübarek gözleri yaşla dolmuş ve mübarek gözyaşları kabre dökülmüştü. Aman ya Rabbi! Bu ne merhametti ve bu ne kadar talihli bir hanımefendiydi. Hazreti Ömer dahi dayanamamış. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir kimseye yapmadığınızı bu hanıma yaptınız diye sual edince vefalıların en vefalısı olan sevgili peygamberimiz Ebu Talip'ten sonra bu hanımcağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken, en önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken, o en önce benim saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Ona cennet elbiselerinden giydirilmesi için, gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatının kendisine mülayim, ve kolay gelmesi için kabirde yanına uzandım. Cebrail Allahü Teala tarafından bu hanım cennetliktir diyerek bana haber verdi. Buyurdular. Bundan sonra Fatıma bint Esed validemiz için şöyle dua ettiler. Allahü Teala seni mağfiret etsin, bağışlasın. Seni mükafatlandırsın ey annem. Allahü Teala sana rahmet eylesin. Kendin aç iken beni doyurdun. Kendin giymez bana giydirir, yemez bana yedirirdin. Dirilten de öldüren de Allahü Teala'dır. O daimaddir. O ölmez. Allahım Annem Fatıma binti Esed'i affeyle, bağışla, ona hüccetini bildir, kabrini genişlet. Ey merhametlilerin, en merhametlisi olan Allahım, ben Peygamberin ve geçmiş Peygamberlerin hakkı için bu duamı kabul buyur. Bunların arkasından. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hanımefendilerinden Hazreti Zeynep bint Huzeyme 30 yaşında olduğu halde vefat etti. Yine bu sene Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ikinci çocukları Hazreti Hüseyin doğdu. Yine bu yılda Mekke'li müşrikler Ebu Süfyan komandasında 2000 askerle İslamın yayılmasını önlemek için Bedre hareket etti. Alemlerin efendisi 1500 kahraman hesabıyla onlardan önce Bedre geldiler. Mücahitlerin kendilerinden önce Bedre geldiğini öğrenen müşriklerin kalplerine korku düştü. Ancak Merraz Zahrana kadar ilerleyebildiler. Kahraman İslam askeriyle karşılaşmaya cesaret edemediler. Geri Mekke'ye döndüler. Resul Ekrem Efendimiz şanlı hesabıyla müşrikleri sekiz gün bedrede beklediler, sonra Medine'ye hareket ettiler. Beni Mustalik gazası Hicretin beşinci senesinde Mustalik oğullarının reisi Haris bin Ebi'dirar, Peygamber Efendimizle çarpışmak için pek çok adam toplamıştı onları silahlandırarak, Medine üzerine yürüyecekti. Bu haber, sevgili peygamberimize ulaşınca, hemen, 700 kişilik bir birlikle, Mustalik oğullarına karşı sefere çıkıldı. Müreysî kuyusu başında karargâh kuruldu. Önce, Mustalik oğulları, İslam'a davet edildi. Kabul etmeyerek, ok atıp savaşı başlattılar. Rasulullah Efendimizin, hep birlikte aniden hücuma geçiniz. Emrinin yerine getiren Eshab-ı Kiram, Mustarik oğullarından 10 kişiyi öldürdü. Kabile reisi kaçarak canını kurtarmış fakat kızı Berre ve kabilesinden 600 kişi esir düşmüştü. Ganimetler paylaştırıldı. Berre Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkıp hissesine düştüğüm sahibimle Dokuz altın karşılığında, hürriyete kavuşmam için anlaştım. Bana yardım ediniz, dedi. Peygamber efendimiz, merhamet buyurarak, onun bu arzusunu yerine getirip satın aldı. Sonra azad edip, hürriyetine kavuşturdu. Sevgili peygamberimizin, İslam'ı tebliği ile Müslüman oldu. Onun Müslüman olmasına son derece sevinen, alemlerin efendisi, mükafat olarak nikahıyla şereflendirdi. Bunu gören ashab-ı kiramını hepsi de biz Resulullah'ın ailesi olan annemizin akrabasını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dediler ve esirlerini azat ettiler. Bu nikah yüzlerce esirin azat olmasına sebep oldu. Sevgili peygamberimiz mübarek sevcesinin Berre ismini Cüveyriye olarak değiştirdi. Hazreti Cüveyriye validemiz için Hazreti Ayşe validemiz "Ben Cüveyriye'den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim." derdi. İslam ordusu zaferle Nurlu Medine'nin yolunu tutarken etraftaki müşrik kabilelerinin gözleri korkmuş Müslümanlara saldırmaya cesaret etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışlardı. Sen alemlere tabip, ben kalbi gayet hasta şifa bulmak ümidiyle sana getirdim. Sırtımda günah dağı ve yüzüm saman gibi ümitliyim. Buraya zeval için getirdim. Alemlerin serveri, sana aşık hayranım. Senin ayrılığından gece gündüz ağlarım. Senin büyük rahmetin abu hayat. Ben susuz. Bir damlası olmazsa ölürüm, can veririm. Akıl onu övmekte, çok sıkıntıya düştü. Maazallah, mümkün mü? O bu kadar anlıyor. Onu hulkuyla övmek, boşuna uğraşmaktır. Onu sözle anlatmak, bundan da zor geliyor. Affedici ve kerim ve o kadar cömerttir. Sudan inci, taştan cevher, Dikenden gül geliyor. Güneş nur saçıyorsa onun nurlarındandır. Güldeki ter damlası gül yüzünden geliyor. Onu vasfetmek bundan daha yüksektir ama daha yüksek söylersem ayar inkar ediyor. Âlemi bir zerreye sığdırmak mümkün olur. Onu sözle anlatmak, bundan da zor geliyor. Mevlana Halid-i Bağdadi Hendek Gazası Hicretin beşinci yılıydı. Medine-i Münevvereden sürünen, fitne ve fesat kaynağı, Yahudi nadir oğulları, gruplara ayrılmış, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Haybere gitmişlerdi. Fakat İslam'a ve Peygamber Efendimize olan kin ve intikam duyguları kalplerini bürümüştü. Reisleri Huyey, kaminin ileri gelenlerinden yanına topladığı yirmi adamıyla Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'la görüşüp sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak üzere anlaşmaya oturdular. Bu işi bitirinceye kadar, hiç ayrılmadan yanınızda bulunacağız, dediler. Ebu Süfyan, Bizim düşmanımıza düşman olanlar, bizim katımızda makbuldur. Fakat, size güvenebilmemiz için, putlarımıza tapmanız lazım. Ancak bundan sonra, samimi olduğunuzu kabul edip, emin olabiliriz dedi Gayelerine kavuşmak için dinlerini dahi veren hain yahudiler putların önünde yerlere kapandılar Kitaplı kâfir iken kitapsız oldular Sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmak ve dini İslam'ı yıkmak için yemin ettiler Müşrikler derhal savaş hazırlığına başladılar Komşu müşrik kabilelere de adamlar gönderdiler. Yahudiler de çeşitli kabileleri ikna etmek için harekete geçtiler. Bazı kabilelere para ve hurma vaat ederek silahlandırdılar. Müşrikler Mekke civarından 4000 kişilik büyük bir kuvvet çıkarmıştı. Ebu Süfyan Darun Nedve'de sancak bağlayıp Osman bin Ebi Talha'ya verdi. Orduda 300 at, bol sayıda silah ve 1500 deve vardı. 4000 kişilik müşrik ordusu Merraz Zahra'na geldiklerinde Süleyman oğulları, Fezare oğulları, Gatafanlılar, Mürre oğulları, Eseloğulları gibi pek çok kabileler 6000 kişilik yardımla müşrik ordusunun sayısını on bine çıkarmıştı. Bu o zamana göre pek büyük bir kuvvet idi. Öteden beri Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizle dost geçinen Huzaa kabilesi derhal Medine'ye haber uçurmuş. 10 günlük yolu 4 günde alan bir süvari Peygamber Efendimize müşriklerin durumunu teferruatıyla haber vermişti. İşlerini Eshab-ı Kiramla istişare ederek yapan sevgili peygamberimiz, derhal sahabilerini toplayıp, durumu müzakere ettiler. Savaşın nerede ve nasıl yapılması hususunda, her sahabi, teklifini bildirdi. Bu heyet içinde bulunan, Selman-ı Farisi hazretleri söz alıp, Ya Resûlallah! Bizde bir harp usulü vardır. Düşmanın baskın yapma ihtimalinden korktuğumuz zaman etrafımıza hendek kazarak savunma yapardık dedi. Bu usul Peygamber Efendimiz ve ashabı Kiramın hoşuna gitti ve bu şekilde düşmanla çarpışmaya karar verildi. Peygamber Efendimiz derhal ashabından bazılarını alıp hendekin nereye kazılması lazım geldiğini keşfettiler. Medine'nin güney tarafı bahçelik olup sık ağaçlarla kaplıydı. Müşriklerin buradan toplu hücuma geçmeleri ihtimali zayıftı. Sonra buranın müdafaasını az bir kuvvet başarabilirdi. Doğuda ise antlaşma yapılan Beni Kurayza adlı Yahudi kabilesi bulunuyordu. Bu sebeple müşrikler ancak batı ve kuzey taraftaki Açık araziden hücuma kalkabilirlerdi. Bu taraflardan hendek kazılacak yerler tespit edildi. Eshab-ı her birine, üç metre kadar yer düşüyordu. Herkes, hissesine düşen yeri, iki adam boyunda, üç buçuk metre kadar kazacak, hendek, süratle koşan bir atın atlayamayacağı kadar geniş olacaktı. Zaman azdı. Düşman, Mekke'den çıkmış Medine'ye doğru yürümüştü. Hendeyin en kısa zamanda kazılması lazımdı. Sevgili peygamberimiz başta bizzat kendisi olmak üzere kahraman hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kazmayı vurdular. Herkes bütün gayretiyle bir an önce hendeyi kazmaya çalışıyordu. Hatta buna çocuklar bile iştirak ediyorlardı. Rasûlullah Efendimiz'e, Zübab tepesi üzerinde bir çadır hazırlandı. Hendekten çıkarılan topraklar, zembillerle bu tepenin etrafına dökülüyor, gelirken de düşmana atmak için, sel dağından taşlar çekiliyordu. Zembil bulamayanlar, eteklerinde topraklaşıyordu. Sevgili Peygamberimiz de yoruluncaya kadar çalışıyordu. Bu hali gören eshab-ı kiram gayrete geliyor ve canımız sana olsun ya Resulallah. Bizim çalışmamız yeter. Sen çalışma, istirahat buyur. demelerine rağmen ben de çalışarak kazandığınız sevaba ortak olmak istiyorum. buyurarak cevap veriyorlardı. O günlerde hava çok soğuktu. Ayrıca o sene kuraklık yüzünden kıtlık hüküm sürüyordu. Yiyecek bulmakta hayli güçtü. Alemlerin efendisi dahil olmak üzere bütün esabı ı kiram müthiş bir açlık içinde bulunuyorlardı. Kendilerini güçlü hissetmeleri için açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar, midelerini sıkıştırarak yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyorlardı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili peygamberimiz, kendi açlığını düşünmüyor, eshabının bu soğukta aç olarak çalışmasına ve çektiği zahmetlere çok üzülüyor, onlara acıyor ve Allah'ım, ahiret hayatından başka istenecek bir hayat yoktur. Ya Rabbi, ensar ile muhacirlere mağfiret eyle, diyerek dua buyuruyorlardı. Onlar da Canlarından çok sevdikleri Habib ve Ekrem Efendimize hayatımızın sonuna kadar Allahü Teala'nın yolunda dini İslamı yaymak için Rasulullah Efendimize tabi olduk diyerek cevap veriyorlardı. Bu karşılıklı muhabbet açlık susuzluk gibi nice meşakkatleri kökünden söküp götürüyordu. Hendek kazmak her gün. Sabah erkenden başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Bir gün, kaza esnasında, Ali bin Hakem hazretleri ayağından yaralandı. Ata bindirerek, peygamber efendimizin huzuruna getirdiler. Alemlerin efendisi, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, onun ayağını sıvadı. Efendimizin bir mucizesi olarak, bir anda, Ayağının kanı durdu ve ağrısı kesildi. Hendek kazmaya devam ediliyordu. Eshab bir ara çok sert bir yerle karşılaştılar. Kazmak mümkün olmuyordu. Resul ü Ekrem Efendimiz'e gelip durumu bildirdiler. Teşrif buyurarak hendeğe indiler. Bir kapla su istediler. Bir yudum alıp tekrar kaba boşalttılar. Sonra suyu sert yere serttiler. Baryozu alıp o yeri bir vuruşta kum gibi dağıttılar. Orası kolayca kazılır olmuştu. Bu vuruş esnasında sevgili peygamberimizin mübarek karnı açılınca oradakiler efendimizin açlıktan midesi üzerine taş bağladığını gördüler. Rasulullah efendimizin bu halini gören Cabir bin Abdullah hazretleri huzura varıp Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İzin verirseniz eve kadar bir gidip geleyim diyerek müsaade istedi. İzin aldıktan sonrasını Hazreti Cabir şöyle anlattı. İzin verilince eve gelip hanımıma Resul aleyhisselam'da öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil. Evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordum. O da şu oğlaktan ve birkaç avuç arpadan başka bir şey yoktur dedi. Hemen oğlağı kestim. Zevcem de arpayı el değirmeninde öğütüp un haline getirdi. Sonra onu hamur yaptı. Eti çömleğe koyup tandırda pişirmeye başladı. Bundan sonra Resulullah Efendimizin yanına vardım ve Ya Resulallah çok az bir yemeğim var. Yanınıza bir iki kişi alıp, bize yemeğe buyurun dedim. Resûlullah, yemeğiniz ne kadardır? buyurdular. Söyledim. Bunun üzerine, hem çok hem de güzel yemektir. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar, tandırdan ne et çömleğini ne de ekmeği çıkarsın buyurdu. Sonra mücahitlere dönüp, ey hendek halkı! kalkınız. Cabir'in ziyafetine gideceğiz, buyurdu. Bu emir üzerine ashab-ı kiram toplanarak peygamberimizin arkasından yürümeye başladılar. Ben hemen eve dönüp olanları hanımımı anlattım ve "Şimdi ne yaparız?" deyince bana Resul Aleyhisselam yemeğin ne kadar olduğunu sormadı mı?" dedi. Ben de "Sordu ve söyledim." dedim. Hanımım Essavı kiramız sen mi yoksa Resulullah efendimiz mi davet etti diye sordu. Resulullah davet etti deyince Rasul aleyhisselam daha iyi bilir diyerek beni teselli eyledi. Biraz sonra Peygamber Efendimizin nurlu cemali kapımızda göründü. Kalabalık olan sahabelere birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz buyurdular. Sahabi kardeşlerim onar kişilik gruplar halinde oturdular. Nebî-i Muhterem, ekmeğin ve etin bereketlenmesi için dua buyurdu. Sonra çömleyi tandırdan çıkarmadan, kepçeyle içindekileri aldığı ekmeklerin üzerine koyarak, eshâbına ikram ettiler. Bütün eshâb doyuncaya kadar böyle devam ettiler. Yemin ederim ki, yemek yiyen bin kişiden çok olduğu halde ekmek ve et Aynen duruyordu. Biz de yedikten sonra, komşularımıza dağıttık. Selman-ı Fârisî Hazretleri, çok iyi hendek kazardı. Tek başına, on kişinin yaptığı işi yapardı. O da, arkadaşlarıyla kendisine ayrılan yeri kazarlarken, çok sert ve büyük, beyaz bir kaya ile karşılaştılar. Kırmak için çok uğraştılar. Fakat bütün emekleri boşa gitti. Üstelik, balyozları, kazma ve kürekleri de kırılmıştı. Hazreti Selman, sevgili peygamberimizin huzuruna varıp, Anam, babam, canım sana feda olsun ya Rasûlallah. Hendeyi kazarken sert bir kayaya rastladık. Demirden yapılmış bütün aletlerimiz kırıldığı halde yerinden bile oynatamadık, diyerek durumu arz etti habib Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, saadetle oraya gelip, balyoz istediler. Orada bulunan eshab-ı kiramda, neticeyi merakla bekliyorlardı. Nebilerin sultanı Efendimiz, aşağı indiler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek, balyozu kaldırıp, kayaya öyle bir vurdular ki, bu çarpmadan, Medine'yi aydınlatan bir şimşek çaktı ve kayadan bir parça koptu. Resul Ekrem Efendimiz, allah Ekber diyerek tekbir getirdiler. Bunu işiten sapta tekbir getirdi. Sonra, ikinci defa balyozu vurdular. Yine her tarafı aydınlatan bir şimşek ve kayadan kopan parçalar. Sevgili peygamberimiz yine Allahu ekber diyerek tekbir getirdiler. Bunu eshabı kiram takip etti. Balyoz üçüncü defa indiğinde her tarafı aydınlatan bir şimşek daha çakmış ve kaya parça parça olmuştu. Âlemlerin efendisi yine Allahu ekber diyerek tekbir getirdi. Şerefli eshabı da ona uydu. Hazreti Selman elini uzattı sevgili peygamberimiz yukarı çıktılar. Selman'ı farişi anam babam canım sana fedâ olsun ya Resulallah. Ömrümde hiç görmediğim bir şeyi şimdi gördüm. Bunun hikmeti nedir deyince Peygamber Efendimiz hesabına dönüp Selman'ın gördüğünü sizler de gördünüz mü buyurdular. Onlar da, evet ya Resûlallah, balyozu kayaya vurduğunuz zaman, şiddetli bir şimşeğin çaktığını gördük. Siz tekbir getirince, biz de tekbir getirdik dediler. Peygamber Efendimiz de, önceki darbenin ışığında, Kisra'nın, medaindeki köşkleri bana göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, ümmetin, o beldelere sahip olurlar." diye haber verdi. İkinci darbede, Rum vilayetinin, Şam'ın kızıl köşkleri göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, ümmetin o diyara da sahip olur dedi. Üçüncüsünde, Sana'nın, Yemen'in köşkleri göründü. Cebrail, aleyhisselam, o yere de ümmetin malik olur diye haber verdi buyurdu. Sonra kainatın sultanı Acem Kisrası'nın medaindeki sarayını tarif edince oralı olan Hazreti Selman "Canım sana feda olsun ya Resulallah. Seni hak din ve kitapla gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki o köşkler Aynen anlattığınız gibidir. Senin Allahü Teala'nın Resulü olduğuna şahadet ederim." dedi. Peygamber Efendimiz "Ey Selman, Şam muhakkak fethedilecektir. Herakliyus memleketinin en ücra yerine kaçacaktır. Siz Şam'ın her tarafına hakim olacaksınız." size hiç kimse karşı koyamayacaktır Yemen muhakkak fethedilecektir şu diyar-ı meşrikte muhakkak fethedilecek ve Kisra öldürülecektir Allahü Teala bu fetihleri benden sonra size nasip edecektir buyurdular Selman-ı Farisi Hazretleri Rasulullah Efendimiz'in bu müjdelerinin hepsinin gerçekleştiğini gördüm diye haber verdi. Düşman artık gelmek üzereydi. Hendek son çıratle kazılıyor ve bir an önce bitirilmeye çalışılıyordu. Mücahitler zaruret halinde Peygamber Efendimizden izin alarak işi bırakıyorlar, ihtiyaç giderildikten sonra yeniden işlerinin başına koşuyorlardı. Münafıklar, gayet gevşek davranıyor, istedikleri zaman işe geliyor, istedikleri zaman izin almadan bırakıp gidiyorlardı. Ayrıca, hesabın bu şekildeki çalışmasıyla alay ediyorlar, Peygamber Efendimizin verdiği müjdelere bile, biz düşman korkusundan hendeklere sığınıyoruz. O ise bize Yemen, Rum ve Fars ülkelerinin köşklerini vaat ediyor. Sizin bu halinize şaşıyoruz diyorlardı. Bunun üzerine mücahitler için inen ayeti kerime de mealen buyuruldu ki gerçek müminler ancak o kimselerdir ki ihlas ile Allahü Teala ve Resulüne iman edenler ve cihat, cihada ait tedbirler, cuma ve bayram toplanmaları gibi toplu bir iş için onun Resulullah'ın mahiyetinde bulundukları vakit ondan izin almadıkça bırakıp gitmeyenlerdir. O halde ey habibim, senden izin isteyenler Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edenlerdir. Bu mümin kimseler bazı işleri için senden izin istedikleri vakit sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver ve kendileri için Allahü Teala'dan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allahü Teala Gafurur Rahim'dir. Çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nur Suresi 62. ayet. Münafıklar için inen ayet-i kerimelerde de mealen buyuruldu ki Allahü Teala'nın Resulü'nün davetini kendi aranızda birbirinizi bazen icabet edip bazen etmediğiniz davetsiz gibi tutmayın. Davetine hemen koşun ve izinsiz ayrılmayın. İçinizden birbirinizi siper ederek gizlice kaçanlarınızı Allahü Teala muhakkak biliyor. Onun emrinden uzaklaşıp gidenler Dünyada fitneye, ahirette de elem verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat ediniz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de Allahü Teala'nınındır. O sizin hangi inanç üzerinde mümin veya münafık olduğunuzu ve münafık ve kâfirlerin kendisine döndürülecekleri kıyamet gününü de biliyor. Allahü Teala onların dünyada yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allahü Teala her şeyi bilir. Nur Suresi 63 64. Hendeyi kazma işine başlayalı 6 gün olmuştu. Herkes işini layıkıyla bitirmişti. Ancak bir yer, zaman yetmediği için, geniş ve derin kazılamamıştı. Peygamber efendimiz, burası için endişelerini belirttiler. Müşrikler buradan başka bir yerden geçemezler, buyurdular. Buraya nöbetçiler koydular. Müşrik ordusunun Medine'ye çok yaklaştığı sırada, Yahudi nadir oğullarının reisi Huyey, Kureyş ordu kumandanına, Medine'deki Kureyza Yahudilerinin, Müslümanlarla antlaşma halinde olduklarını, ancak onların reisi, Ka'b bin Esed'i aldatıp, kendi saflarına çekebileceğini bildirdi. Kumandan da, Ey huyey! Hemen Ka'b bin Esed'e git. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozup, bize yardım etsinler, dedi. Bu antlaşmanın maddelerinden biri, Medine'ye bir düşman ordusu taarruz ederse, Müslümanlarla birlik olup, düşmana karşı koymak idi. Yahudi Huyey, müşrik ordusundan ayrılıp, gece Beni Kureyza reisi Kabın evine geldi. Kapıyı çalıp kendisini tanıttı ve, Ey Kağb! Kureyş'in bütün ordusunu, Kinane ve Gatafan oğulları gibi nice kabileleri, on bin kişilik bir ordu halinde getirmiş bulunuyorum. Artık Muhammed ve eshabı kurtulamayacaktır. Onları tamamen imha edinceye kadar, Kureyşlerle buradan ayrılmamaya yemin ettik, dedi. Ka'b, Muhammed ve eshabı öldürülemez de, Kureyş ve Gatafanlar ülkelerine dönüp gider ise, burada yalnız kalırız. Sonunda hepimizi öldürürler diye korkuyorum.'' Diye, endişesini belirtince, Huyey, bu korkunun gitmesi için, Kureş ve Gatafanlardan yetmiş kişi rehin istersin. Bu rehineler sende olduğu müddetçe, onlar buradan gidemezler. Şayet yenilip giderlerse, ben sizin yanınızdan ayrılmam. Size gelen felaket bana gelmiş olur diyerek, Kâb'ı sonra da diğer Yahudileri aldattı. Müslümanlarla olan muâhedeyi yırttırdı. Böylece antlaşma bozulmuş oldu. Huyey müşrik ordusuna dönüp, durumu anlattı. Beni Kureyza'nın, Müslümanları arkadan vuracaklarını bildirdi. Yedinci gün, müşrikler, on bin kişilik büyük bir ordu ile, Medine'nin batı ve kuzey tarafına gelip, ordugahlarını kurdular. Bu orduya Hendek'in kazıldığı yerdeydi. Müşriklerin düşünceleri bu büyük ordu ile Medine'yi baştan başa yakıp yıkmak, Peygamber Efendimizi ve ashabını ortadan kaldırıp İslamiyeti yok etmekti. Bu görünüşte karşı konması güç pek büyük bir orduydu. Müşrikler hayallerinden geçirmedikleri hendek engelini görünce şaşkına döndüler. Moralleri bozuldu. Çünkü hendek iyi bir atın süratle koşarak atlayamayacağı genişlikteydi. İçine düşen bir kimse de kolayca çıkamazdı. Hele zırhlı bir kimsenin yukarı tırmanarak çıkması çok zordu. Müşriklerin geldiğine haber alan sevgili peygamberimiz derhal 6 gündür durmadan çalışarak yorgun düşen eshabını toplayıp hendek'in bu tarafında Sel Dağı eteklerine karargahını kurdu. Arkalarında Sel Dağı ve Medine bulunuyordu. Önünde Hendek ve ötesinde düşman. Yine İbni Ummi Mektum Medine'de Peygamber Efendimiz'in vekili olarak bırakıldı. Kadınlar ve çocuklar hisarlara yerleştirildi. 3 bin kişilik İslam ordusunun 36 süvarisi vardı. Sancakları. Zeyd bin Harise ile Sa'd bin Übade Hazretleri taşıyordu. Rasulullah Efendimizin deriden yapılmış çadırı Seldağ'ın eteğinde kuruldu. Yine nice kahramanlıklar gösterecek olan eshab-ı kiram dikkatle düşmanın hareketlerini takip etmeye başladı. Bu sırada sevgili peygamberimizin huzuruna Hazreti Ömer'in geldiği görüldü. Ya Resulallah İşittiğime göre, Kureyza Yahudileri, aramızdaki antlaşmayı bozmuşlar ve bize karşı harbe hazırlanıyorlarmış, dedi. Beklenilmeyen bu habere, alemlerin efendisi, Hasbunallâhu ve ni'mel vekil, Allahü Teala bize yeter, o ne güzel vekildir, diyerek mukabelede bulundular. Çok müteessir olmuşlardı. Şimdi, İslam ordusu iki ateş arasında kalmıştı. Kuzey ve batıda müşrik orduları, güneydoğuda Yahudiler bulunuyordu. Rasulullah Efendimiz Zübeyr bin Avvam Hazretlerini Kureyza oğullarının kalesine gönderdi. Hazreti Zübeyr gidip durumu öğrendi. Gelince ya Resulallah onları kalelerini tamir, harp talimleri ve manevraları yaparken gördüm. Ayrıca, hayvanlarını da derleyip toparlıyorlardı diyerek, gördüklerini anlattı. Bunun üzerine Habib Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Übâde, Havvat bin Cübeyr, Amr bin Avf, Abdullah bin revahayı Kureyza oğullarına nasihat edip, antlaşmayı yenilemeleri için gönderdi. Vazife verilen bu beş sahabi Kureyza Yahudilerinin kalesine gidip onlara nasihat ettiler. Fakat nasihat kâr etmiyordu. Ayrıca hakaret etmeye de başlamışlardı. Son söz olarak kardeşlerimiz nadir oğullarını yurtlarından sürüp çıkarmakla bizim kolumuzu kanadımızı kırdınız. Muhammed de kim oluyormuş? Onunla aramızda hiçbir söz ve antlaşma yoktur. Peygamberinizin üzerine hep birden saldırıp, öldürmek için and içmiş bulunuyoruz. Kardeşlerimize muhakkak arka çıkıp, yardımcı olacağız, dediler. Sa'd bin Muaz hazretleri ve arkadaşları, Rasulullah efendimizin huzuruna gelip, herkesin anlayamayacağı şekilde, kapalı olarak durumu anlattılar. Peygamber efendimiz, haberinizi gizli tutun. Ancak, Bilene açıklayın çünkü harp tedbir ve aldatmadan ibarettir. Buyurdular. Eshâb-ı Kiram, hendeyin bu tarafında Peygamber Efendimizi bekliyor. Nasıl hareket edeceklerini merak ediyorlardı. Biraz sonra kainatın sultanı, kahraman hesabının yanına teşrif etti ve Allahü Ekber, allâhü Ekber diyerek tekbir getirdi. Bunu işiten şanlı sahabiler hep bir ağızdan tekbir getirerek Cenab-ı Hak'ın ismi şerifinin yüceliğini bildirip hendeyin ötesinde kum gibi kaynayan küffarın kalbine korku saldılar. Müşrikler tekbirleri işitince Muhammed ve eshabına herhalde sevindirici bir haber geldi, dediler. Peygamber Efendimiz eshabına ey Müslüman cemaati! Allahü Teala'nın fetih ve yardımıyla sevininiz buyurarak muzaffer olacaklarının müjdesini verdi. Şanlı hesap, şimdiye kadar birçok seriyelerde bulunmuşlar, Bedir ve Uhud gazalarına katılmışlardı. Sayıca ve kuvvetçe çok olan müşrikleri Allahü Teala'nın izni ve Resul Ekrem Efendimizin duası bereketiyle her defasında hezimete uğratmışlardı. Başlarında, varlıkların baş tacı olduktan sonra, yapamayacakları iş, katlanamayacakları sıkıntı olamazdı. Hava soğuk, kıtlık şiddetli, açlık ziyadeydi. Peygamber efendimiz dahil birçokları, mübarek karınlarına taş bağlamışlardı. Karşıda düşman, kum gibi kaynıyordu. Fakat, şanlı eshâb için, düşmanın çokluğu ve çekilen sıkıntıların ehemmiyeti yoktu Allahü Teala en güzel vekildi ona bağlanmışlar ona dayanmışlar ona sığınmışlardı Kureyş'in önde gelen komandanları ve Kureyş'le beraber gelen diğer kabilelerin liderleri umumi taarruza geçmek için bir karar vermeden önce Hendey'in etrafında geçebilecekleri bir yer araştırmaya başladılar. Hendey'i bir baştan öbür başa kadar dolaştılar. Nihayet aceleden yarım kalan dar yerde durup buradan hücum etmenin uygun olacağını da karar kıldılar. Müşrik askerleri de komandanlarının peşinden hareket ediyorlar, bir hendeye bir de şanlı hesaba bakıp şaşırıyorlardı. Yemin ederiz ki bu Arapların başvurduğu bir usul değildir. Muhakkak bunu o Farslı adam tavsiye etmiştir, diyorlardı. Kureyşli komandanlar askerlerine Hendey'in dar yerini göstererek buradan kim atlayıp karşıya geçebilir deyince içlerinden 5 süvari ayrıldı. Bunlar teke tek vuruşmak üzere Hendey'in diğer tarafına geçeceklerdi. Şanlı esabı kiram. Ve müşrik askerleri, merakla bu beş atlının hareketlerini takip etmeye başladılar. Süvariler, hız almak için geriye çekildiler. Sonra atlarının başını, hendeyin en dar yerine çevirip hızlandırdılar. Dört nala koşan beş cins at, bir sıçramada hendeyin diğer tarafına geçmeyi başardılar. Onu pek çok süvari takip etmek istediyse de, başaramayıp, hendeğin öbür tarafında kaldılar. Bu geçenler içinde, Amr bin Abd adında çok güçlü bir kimse vardı. Tepeden tırnağa kadar zırh giymiş, heybetli bir görünüşü vardı. Görünüşte kalplere korku salan bu adam, mücahitlere karşı, benimle çarpışabilecek bir kimse varsa meydana çıksın, diye bağırdı. Bu sırada hazret Ali'nin, Sevgili peygamberimizin huzuruna çıkarak "Canım sana feda olsun ya Resulallah. Onunla ben çarpışayım." diyerek izin istediği görüldü. Üzerinde zırhı dahi yoktu. Eshab-ı Kiram ona gıpta ile bakıyordu. Sevgili peygamberimiz kendi mübarek zırhını çıkarıp Hazreti Ali'yi giydirdiler. Kılıcını ona kuşattılar. Mübarek başlarından sarığını çıkarıp onun başına bizzat, kendi elleriyle sardılar. Sonra da, Allah'ım, Bedr gazasında, amcam oğlu Ubeyde, Uhud gazasında, amcam Hamza şehit oldular. Yanımda kardeşim ve amcam oğlu olan Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle beni yalnız başıma bırakma diyerek dua etti eshab-ı amin dediler dualar ve tekbirler arasında yaya olarak ilerleyen Allahü Teala'nın aslanı atının üzerinde bir heyula gibi duran Amr bin Abd'ın karşısına dikildi gözlerinden başka her tarafı zırhlarla kaplı olan Amr bu kahramanı tanıyamadı ve kim olduğunu sordu O da ben Ali bin Ebi Talibim diyerek kendini tanıtınca Amr Ey kardeşimin oğlu baban benim dostumdur bu sebeple senin kanını dökmek istemem benim karşıma çıkacak amcalarından biri yok mu diyerek güya ona acıdı Hazreti Ali ise Ey Amr Vallahi, ben senin kanını dökmek isterim. Yalnız, ikimizin de eşit durumda olması lazım gelmez mi? Yiğitliğin şanına da bu yakışmaz mı? Albuki ben yayayım, sen ise atlısın. Diyerek onu tahrik etti. Bunu işiten amrın, yiğitlik damarı kabarıp, derhal atından indi ve atının bacaklarını kılıçla doğradıktan sonra, hiddetle Hazret-i Ali'nin karşısına geçti. Hamle yapmak üzereyken Allahü Teala'nın aslanı "Ey Amr! İşittim ki sen Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında onun iki dileğinden birini yerine getireceğine yemin etmişsin. Bu doğru mu?" diye sordu. O da "Evet, doğrudur." diye cevap verince bu defa o halde birinci isteğim senin Allahü Teala ve Rasulüne iman edip Müslüman olmandır diyerek imana davet etti. Bunu duyan Amr kızdı ve geç bunu, bu bana lazım değil dedi. Hazreti Ali ikinci isteğim çarpışmayı bırakıp Mekke'ye dönmendir. Zira Resul Aleyhisselam düşmana galip gelirse sen bu hareketinle ona yardım etmiş olursun dedi. Amr bunu da geç. Ben intikam almadıkça koku sürünmeyeceğime yemin ettim. Başka bir dileğim varsa onu söylediğince Hazreti Ali "Ey Allahü Teala'nın düşmanı, artık seninle çarpışmaktan başka bir şey kalmadı." dedi. Amr, bu sözlere gülüp, Hayret doğrusu, Arap diyarında karşıma çıkabilecek bir yiğidin olduğu, Hatırımdan geçmezdi. Ey kardeşimin oğlu! Yemin ederim ki, Ben seni öldürmek istemem. Zira baban benim dostumdu. Ben karşıma, Kureyş eşrafından, Ebu Bekr gibi, Ömer gibi bir kimse isterdim, dedi. hazret Ali, Öyle olsa da ben seni öldürmek için buraya çıktım deyince Amr'ın kanı başına sıçradı. Kılıcını kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Böyle bir şeyi bekleyen Allahü Teala'nın aslanı şimşek gibi yana sıçrayıp hamleyi kalkanıyla karşıladı. Fakat Amr bunun gibi nice kalkanlar parçalamıştı. Onun vuruşuna en güçlü kalkanlar bile dayanamazdı. Nitekim Şimdi de öyle oldu. Hazret Ali'nin kalkanı parçalandı. Ayrıca kılıç başını sıyırıp yaraladı. Hamle sırası Hazret Ali'ye gelmişti. Ya Allah diyerek zülfikarı amrın boynuna indirdi. İndirmesiyle, İslam ordusunda Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları yeri göyü inletmeye, Küffar ordusunda feryatlar yükselmeye başladı. Evet, nebilerin sultanı, varlıkların baş tacının duası kabul olmuştu. İnsan azmanı amr, yere serilmiş, gövdesinden oluk gibi kan boşanırken, kafası miferiyle birlikte uçmuştu. En çok güvendikleri amrın yere serildiğini gören arkadaşları, derhal hazret Ali'ye saldırdılar. Bunu gören eshab-ı kiram oraya koştular. Cübeyr bin Avvam, Nevfel bin Abdullah'ı yaralayıp atıyla birlikte Hendey'e düşürdü. Hz. Ali Hendey'e inip Nevfel'i iki parçaya ayırdı. Diğerleri Hendey'i zor geçip geriye kaçtılar. Müşrik ordusu başkomandanı ise daha harbin başında büyük bir ümitsizliğe düşmüştü. Artık harbin şekli tayin olmuştu. Hendek göğüs göğüse çarpışmayı engelliyordu. Ok atışlarıyla birbirlerine zayiat vermeye uğraştılar. Bu hareket neticeyi uzatmaktan başka bir işe yaramıyordu. Müşrikler bu şekilde galip gelemeyeceklerini anlayıp Hendey'in her tarafından hücuma geçmenin en uygun bir yol olacağına karar verdiler ve saldırıya geçtiler. On bin kişilik koca düşman ordusu Hendey'i geçmek için uğraşıyor, 3.000 kişilik şanlı İslam ordusu ise okla, taşla Onları hendekten geçirmemeye gayret ediyordu. Müthiş bir mücadele başlamıştı. Bu mücadele akşama kadar sürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gece Hend'in çeşitli yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Kendisi de dar olan yerde nöbet tutmaya başladı. Medine'ye 500 kişilik bir devriye kuvveti göndererek Sokaklarda yüksek sesle tekbir getirmelerini emretti. Böylece Yahudilerden veya Kureyş müşriklerinden gelecek bir tehlike zamanında önlenecek, kadınlar ve çocuklar korunacaktı. Kureyza Yahudileri ise Huyey bin Ahtabı müşriklere gönderip gece baskınları yapmak üzere 2000 kişilik bir kuvvet istediler. Geceleri savunmasız kalan kadın ve çocuklara saldıracaklardı. Fakat mücahidlerin sabahlara kadar devriye gezmeleri, allah Ekber nidalarıyla tekbir getirmeleri, kalplerine büyük bir korku salmıştı. Kalelerine çekilip, fırsat beklemeye başladılar. Zaman zaman, küçük gruplar haninde Medine'ye girmeye çalıştılar. Bir gece, Kureyza oğullarının ileri gelenlerinden Gazzal, yanına aldığı on kişilik bir birlikle, Peygamber Efendimizin halası, Safiye validemizin bulunduğu köşke kadar gelmeyi başardı. İçerde kadınlar ve çocuklar vardı. Kendilerini koruyacak bir tek silahları bile yoktu. Yahudiler, önce köşke ok atmaya, sonra da içeri girmeye çalıştılar. İçlerinden biri, iç avluya geçmeyi başardı. Ve içeri girmek için etrafı kontrol etmeye başladı. Bu sırada, sevgili Peygamberimizin kahraman halası, Yanındakilere hiç ses çıkarmamalarını tembih ettikten sonra, aşağı inip kapının yanına geldi. Bir tülbentle başını sıkıca sarıp, bir erkek görünümüne girdikten sonra, eline bir sırık alıp, beline bir bıçak yerleştirdi. Yavaşça kapıyı açıp, o Yahudenin arkasına yaklaştı ve elindeki sırığı şiddetle başına indirdi hiç vakit kaybetmeden yere düşen Yahudi'yi öldürdü. Sonra, öldürülen Yahudi'nin başını, dışarıda ok atmakla meşgul olan Yahudilere fırlattı. Arkadaşlarının kesik başını ayakları altında gören Yahudi'ler, büyük bir korkuya kapılıp kaçmaya başladılar. Bir taraftan da, bize, Müslümanlar evlerinde hiçbir erkek bırakmaksızın hepsini harbe göndermişler şeklinde haber verilmişti, diye söyleniyorlardı. Harp, Sabahleyin, yine aynı şiddetle devam etti. Oklar havada vınlayarak uçuşuyordu. Alemlerin Efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, şanlı hesabına Varlığım yedi kudretinde olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, Karşılaştığımız sıkıntılar, üzerinizden muhakkak kaldırılacak ve sizler feraha çıkarılacaksınız buyurarak, Onlara sabretmelerini tavsiye etti ve zaferin inananlara ait olacağını müjdeledi. Bu müjdeyi alan kahraman sahabiler, açlık, kıtlık gibi sıkıntıları unutup, canla başla çalıştılar. Hendekten bir müşriğin bile geçmesine meydan vermediler. Eshâb-ı önde gelenlerinden, Sa'd bin Muaz hazretleri, büyük bir kahramanlık göstererek savaşıyordu. Savaş sırasında Hibban bin Kays bin Araka adlı bir müşriğin attığı okla kolundan yaralandı. Ok atar damara isabet edip çok kan kaybına sebep oldu. Hazreti Sa'd yaralı bir halde etrafındakilerin kanı durdurmak için uğraştıklarını görerek durumun ciddi olduğunu anladı ve Ya Rabbi Kureyş harbe devam edecekse bana ömür ihsan eyle. Çünkü senin resulüne eziyet eden, onu yalanlayan bu müşriklerle savaşmaktan hoşlandığım kadar, başka hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Eğer aramızdaki harp sona eriyorsa, beni şehitlik mertebesine yükselt. Fakat beni kurayzanın akibetini görmeden ruhumu kabzetme, diyerek dua etti. Duası kabul olunup, kanı kesildi. Eshab-ı Kiram arasında çarpışıyor görünen Abdullah bin Übey gibi münafıklarsa gayet ağırdan alıyor, ileri hatlara yaklaşmıyorlardı. Ayrıca mücahitlerin morallerini bozmak için ellerinden geleni yapıyor. Muhammed size Kayser ve Kisra'nın hazinelerini vaat edip duruyor. Halbuki şu anda hendek içinde hapsolmuşuz. Korkumuzdan abdest bozmaya bile gidemiyoruz. Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyor, vaad etmiyor, diyerek fitne çıkarmaya çalışıyordu. Sıkıştıkları zaman, evlerine düşmanın saldırabileceğini bahane edip, vazife yerlerini terk ediyorlardı. Münafıkların bu hareketleri de ayrı bir dert ve ayrı bir sıkıntı oluyordu. Müşrik ordusu, bir an önce neticeye varmak için bütün gücünü harcıyor fakat şerefli sahabilerin kahramanca müdafâları karşısında hiçbir varlık gösteremiyordu. En çok saldırdıkları yer dar geçitiydi. Sevgili Peygamberimiz buradan ayrılmıyor, eshâbını savaşa teşvik ediyordu. Peygamber Efendimizin yanı başında harp etmek şerefine kavuşmak isteyen eshâb-ı Gaza meydanında görülmemiş kahramanlıklar gösteriyorlardı. Bir ara müşriklerin şiddetli bir ok atışına başladıkları görüldü. Bütün hedef kainatın sultanının bulunduğu idi. Sevgili peygamberimizin mübarek vücutlarını bir zırh örtüyordu. Mübarek başlarında ise minferleri vardı. Çadırın önünde dimdik duruyorlar, harbin seyrine göre Eshâbına emirler veriyorlardı. Müşrikler, bazen en zayıf görünen yere birden yükleniyorlar, mübarek sahâbîler, oraya koşup, din düşmanlarını püskürtünceye kadar, aşk ile çarpışıyorlardı. Bu görünmemiş mücadele, pek şiddetli oluyor, kahraman sahâbîler, çarpışmaktan, yan tarafa bakacak zaman bulamıyorlardı. O gün, Sabahla başlayan bu mücadele, geç saatlere kadar devam etti. Namaz vakitleri geldikçe, şanlı sahabiler, Ya Resûlallah, namazımızı kılamadık, diyorlar. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, büyük bir üzüntü içinde, Vallahi ben de kılamadım, buyuruyorlardı. Yatsı sıralarında, ibadetlerini yaptırmayan müşrik sürüsünü pek şiddetli bir saldırıyla geriye püskürtüp dağıttılar. Bu dağınıklıktan kurtulamayan Kureyşler ve Gatafanlar geceyi geçirmek üzere karargahlarına çekildiler. Mücahitler de sevgili peygamberimizin çadırına doğru yürüdüler. O zaman alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Alem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beddua etmek adeti şerifleri değil iken namaz için dayanamamışlar onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizim namazımızdan alıkoydular ise Allahü Teala da onların evlerine karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun buyurarak müşriklere bedduada bulundular. Kazaya kalan, öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıldıktan sonra, yatsı namazını kıldırdılar. Müşrikler, İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için yaptıkları bu mücadelelerinden sonra, Müslümanların, gündüz mağlub edilemeyeceğini anladılar. Onlara göre tek çare, aynı şiddetle, gece baskınları tertiplemekti. Müslümanlar, ancak bu şekilde yenilebilirdi. Bu kararlarını hemen tatbikata koyup Yahudi Kureyza oğullarıyla birlikte gece baskınları yapmaya başladılar. Askerlerini gruplara ayıran Müşrikler nöbet ve sırayla hücuma geçiyorlardı. Bu hal günlerce devam etti. Başta sevgili Peygamberimiz ve kahraman esâb-ı Kiram, aç, uykusuz, yorgun oldukları halde, müdafaya devam ettiler. Hiçbir düşman askerini hendekten bu tarafa geçirmediler. Canla başla yapılan bu savunma, daha önce yapılan bütün gazalardan daha korkulu, daha şiddetli, daha sıkıntılı ve daha zahmetliydi. Günlerdir çarpışmakta olan müşrikler de, yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı. At ve develeri de, yerde bir tutam kuru ot bulamadıkları için, ölmeye başlamıştı. Bu sebeple müşriklerin kumandanı Dırar bin Hattab kumandasında bir birliği Kureyza Yahudilerine erzak temini için göndermişti. Küffara her şeylerini feda eden Yahudiler derhal 20 deve yükü buğday, arpa, hurma ve hayvanlar için saman yükleyip teslim ettiler. Dırar, askerleriyle sevinç içinde dönerken Kuba yakınlarında bir grup sahabi ile karşılaştılar. Kahraman Eshab, derhal hücum etti. Kanlı bir çarpışmadan sonra, müşrikleri kaçırtarak, yüklü develeri Peygamber Efendimiz'e teslim ettiler ve çok duaya mazhar oldular. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir aya yakın devam eden bu şiddetli çarpışmada, pek güç durumlarda kalan Kahraman hesabına acıyor, onlara, babalarından kat kat fazla şefkat gösteriyordu. Şanlı hesabının gösterdiği bu insanüstü gayretlere karşı, kendisi mübarek alnını toprağa koyuyor, onlar için Allahü Teala'ya şöyle yalvarıyordu. Ey darda kalanların imdatlarına yetişen! Ey muhtaç ve çaresiz kalmışların duasına icabet eden Allah'ım benim ve esabımın hallerini muhakkak görüyor ve biliyorsun yaranbi sen küffarı münhezim kıl hezimete uğrat içlerine tefrika düşür ve onlara karşı bize nusret ver zafer ihsanıyla sevgili peygamberimiz bu duasını son günlerde sık sık tekrarlıyordu. Müşrikler, kıtlığın da verdiği ızdıraplardan dolayı, bir an önce Müslümanları ortadan kaldırmak için bütün güçlerini harcıyorlardı. Böyle çarpıştıkları bir akşam, müşrik ordusundan kalbine İslam'ın sevgisi düşmüş bir kimse Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Bu, Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mes'ud idi. Sevgili peygamberimize, Ya Resûlallah, ben Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir olduğunu ve senin hak peygamber olduğunu tasdik etmek için geldim. Hamdolsun, Müslüman olmakla şereflendim. Şimdiye kadar size karşı çarpışmıştım. Bundan sonra da küffara karşı çarpışacağım. Bana ne emrederseniz yapmaya hazırım. Ya Resûlallah, benim Müslüman olduğumu, ''Kavmim dahi bilmiyor.'' dedi. Resul ü Ekrem Efendimiz, bu küffarın arasına girip, tefrika sokarak, birbirlerinden ayırmaya çalışabilir misin? buyurdular. O da, ''Ya Rasûlallah, allah Teala'nın Teâlâ'nın yardımıyla, onları birbirinden ayırabilirim. Yalnız, her ne dilersem söylemeye izin var mı?'' diye sual etti. Efendimiz de, Harp hiledir. İstediğini söyleyebilirsin. Buyurdular. Nuaym bin Mes'ud hazretleri, Önce, Kureyza Yahudilerinin yanına varıp, Benim size karşı olan sevgimi bilirsiniz. Yalnız, Bu konuşacaklarımız aramızda kalsın. Hiç kimse bilmesin. Dedi. Yahudiler de, Hiç kimse bilmeyecektir. Diyerek yemin ettiler. Bunun üzerine, Hazreti Nuaim şu adamın Peygamber Efendimizin işi muhakkak bir beladır onun nadir ve kaynuka oğullarına yaptığını biliyorsunuz onları yurtlarından yuvalarından sürüp çıkardığını hepiniz de gördünüz şimdi kureyşler ve gatafanlar gelip müslümanlarla çarpışmaktalar siz de onlara yardım etmektesiniz Günlerce çarpıştığımız halde daha bir neticeye varamadık. Böyle devam ederse muhasara uzuyacağı benzemektedir. Kureyşler ve Gatafan'ların malları, mülkleri, yurtları, çocukları sizin gibi burada değildir. Bu halde eğer fırsat bulur da galip gelirlerse ganimetleri toplar giderler. Şayet mağlup olurlarsa çekip giderler. Sizi onlarla baş başa bırakırlar. Halbuki sizin Müslümanlarla başa çıkacak ne gücünüz ne de kuvvetiniz var. Harbin şu andaki durumu ise Müslümanların zafere kavuşacağını göstermektedir. Tahmin ettiğim gibi olursa Müslümanlar sizi kılıçtan geçirmeden bırakmazlar. Onun için acele bir tedbir almamız lazımdır, dedi. Bu sözleri büyük bir heyecan ve korku ile dinleyen Yahudiler Hazreti Nuaym'ın Kendilerini bu derece düşünmesinden dolayı çok memnun kaldılar ve sen bize dostluğunu layıkıyla gösterdin. Bize nasıl bir tedbir almak lazım geldiğini de söyle dediler. Bunu bekleyen Nuaym bin Mes'ud, doğrusu şudur ki, Kureyş ve Gatafan eşrafından bazılarını rehin almadıkça, Müslümanlarla asla harbe girmeyin. Rehineler sizin yanınızda olduğu müddetçe, Harpten kaçıp gidemezler, dedi. Bunun da pek güzel bir tedbir olduğunu kabul eden Yahudiler, ona teşekkür edip, izzet ikramda bulundular. Hazreti i Nuaym, Yahudilerden ayrılıp, doğruca Kureyş karargahına vardı. Kumandanlarına, Benim Muhammed'e olan düşmanlığımı ve sizleri de ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Öğrendiğim bir şeyi, dostluğumuzun icabı, Size ulaştırmayı büyük bir vazife bildim. Yalnız bu söyleyeceklerimi hiç kimseye duyurmayacağınıza söz verip yemin etmelisiniz dedi. Onlar da yemin edip merakla söyle seni dinliyoruz dediler. Haberiniz olsun ki Kureyza Yahudileri sizinle ittifak ettiklerine pişman olmuşlar ve Muhammed'e haber göndermişler. Kureyş'ten ve Gatafanların ileri gelenlerinden boyunlarını vurmak üzere rehineler alıp sana teslim edelim. Sonra seninle birlik olup, müşriklerin kökünü kazıncaya kadar çarpışalım. Yalnız, kardeşlerimiz nadir oğullarını affedip, yurtlarını bağışlamalısın, demişler. Muhammed de Yahudilerin bu isteklerini kabul etmiş. Eğer Yahudiler, sizden rehine isterse, Sakın kabul etmeyin. Hepsini öldürecekler. Sakın bu söylediklerimi kimse duymasın dedi. Kureyşler bu mühim haberden dolayı Hazret-i Nuaym'a çok teşekkür edip iltifat gösterdiler. Nuaym bin Mesud oradan ayrılıp Gatafanların yanına geldi. Kureyşlere anlattıklarını onlara da söyledi. Bir gün sonra Kureyş kumandanı Kureyza oğullarına Artık burada durmak bizim için çok güçleşti. Zira hava soğuk. Hayvanlarımız açlıktan kırılıp gitmektedir. Bu gece iyi bir hazırlık yapıp, yarın hep birlikte şiddetli bir hücuma geçelim. diye haber gönderdi. Yahudiler de, biz hem cumartesi günü harbetmeyiz, hem de sizinle beraber savaşmaya katılabilmemiz için, ileri gelenlerinizden birçok kimseyi, bize rehin olarak vermeniz lazım. Eğer muhasara müddeti uzar ve siz aciz kalıp memleketinize giderseniz bizi Muhammed'e teslim etmiş olursunuz. Şayet rehin verirseniz bizi bırakıp gitmezsiniz dediler. Bu haber Kureyş kumandanına ulaştığı zaman Nuaym bin Mesud'un sözü doğruymış, dedi ve Yahudilere tekrar haber gönderip biz size, bir tek adamımızı bile rehin olarak vermeyiz. Eğer yarın gelip, bizimle beraber harp ederseniz ne ala? yoksa biz yurdumuza gideriz, siz de Muhammed ve Esâbî ile baş başa kalırsınız.'' dediler. Bunu işiten Kureyza Yahudileri, Nuaym'ın sözünün doğru çıktığını düşünüp, ''Bu durumda, biz de sizinle birlik olup, Müslümanlara karşı savaşmayız.'' dediler. Böylece her iki tarafında kalplerine korku düştü. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam gelip Allahü Teala'nın müşrikleri kasırga ile perişan edeceğini müjdeledi. Bunun üzerine alemlerin efendisi mübarek dizleri üzerine gelip mübarek ellerini uzatarak "Allah'ım, bana ve hesabıma acıdığından dolayı sana şükrederim." diyerek Allahü Teala'ya şükranlarını arz ettiler. Sonra kahraman hesabına müjdeyi bildirdiler. O gece Cumartesi gecesiydi. Ortalığı müthiş bir karanlık kaplamış, göz gözü görmüyordu. Derken şiddetli bir ayaz ve arkasından çok kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Bu geceyi Huzeyfe Tübnu Yeman Hazretleri şöyle anlattı. Öyle bir gecede bulunuyorduk ki, o zamana kadar, ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Bu şiddetli karanlıkla birlikte, gök gürültüsünü andıran bir gürültüyle, korkunç bir rüzgar da esmeye başlamıştı. Bu sırada, müşrik ordusunun telaşa ve korkuya kapılıp, kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerini, Peygamber efendimiz bize haber verdi. Biz, Şiddetli soğuktan, açlıktan ve gecenin dehşetinden ayağa kalkamıyor, olduğumuz yerde, üzerimize bir şeyler örterek bekliyorduk. Rasulullah namaza durdu ve gecenin bir kısmını, namaz kılarak geçirdikten sonra, bize doğru dönerek, şöyle buyurdu. İçinizden, müşrik ordusunun yanına gidip, durumlarını inceleyerek, bana haber getirecek olan var mıdır Bu haberi getirenin cennette bana arkadaş olmasını Allahü Teala'dan dileyeyim Orada bulunanlar şiddetli açlık ve soğuktan ayağa kalkamadı Sonra Resulullah Efendimiz benim yanıma geldi Soğuktan ve açlıktan iki dizim üzerine çöküp büzülerek oturuyordum Resûlullah Efendimiz bana dokunarak Sen kimsin buyurdu. Ben Huzeyfe'yim ya Resûlallah dedim. Rasulullah Efendimiz, git şu kavim ne yapıyor bir bak. Yanıma dönüp gelinceye kadar onlara ok ve taş atma, mızrak ve kılıç vurma. Sen benim yanıma dönüp gelinceye kadar ne soğuktan, ne sıcaktan zarar görmeyeceksin. Esir edilip işkenceye de uğramayacaksın, buyurdu. Kılıcımı ve yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resulullah Efendimiz benim için, Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından koru, diyerek dua buyurdu. Müşriklere doğru yürümeye başladım. Sanki hamamda yürüyor gibiydim. Vallahi içimde ne bir korku, ne bir üşüme, ne de bir ürperti vardı. Nihayet, müşriklerin ordugahına vardım. Kumandanları ve ileri gelenleri bir siperde ateş yakmışlar, ısınıyorlardı. Ebu Süfyan, buradan çekip gitmedi diyordu. Hemen aklıma, onu orada öldürmek geldi. Ok çantamdan bir ok çıkarıp, yayıma yerleştirdim. Ateşin ışığından faydalanarak onu vurmak istedim. Tam atacağım sırada, Resûlullah'ın, benim yanıma dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkartmayacaksın buyurduğunu hatırladım ve öldürmekten vazgeçtim. Bundan sonra kendimde kuvvetli bir cesaret buldum. Müşriklerin yanına sokulup ateşin başına oturdum. Görülmemiş derecedeki şiddetli rüzgar ve Allahu Teala'nın görünmeyen ordusu melekler onlara yapacağını yapıyordu. Rüzgarda kapkacakları devriliyor Ateşleri ve ışıkları sönüyor, çadırları başlarına yıkılıyordu. Bir ara, müşrik ordusunun kumandanı Ebu Süfyan, ayağa kalkıp, İçinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir, dikkat ediniz, herkes yanındakinin kim olduğuna baksın, herkes yanında oturanın elini tutsun, dedi. Ebu Süfyan, aralarına bir yabancının girdiğini sezer gibi olmuştu. Hemen ellerimi uzatıp sağımda ve solumda bulunan iki kişinin ellerinden tutup onlardan önce isimlerini sordum. Böylece tanınmamı engelledim. Nihayet Ebu Süfyan ordusuna şöyle hitap etti: Ey Kureyşliler! Siz durulacak bir yerde değilsiniz. Atlar, develer kırılmaya başladı. Kıtlık her tarafı sardı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip gidiniz. İşte ben gidiyorum diyerek devesine bindi. Müşrik ordusu perişan bir halde toplanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Üzerlerine kum ve çakıl yağıyordu. Müşrik ordusu çekip gidince ben de Resulullah Efendimizin yanına doğru yürüdüm. Yolun yarısına geldiğimde karşıma yirmi kadar beyaz sarıklı süvari melekler çıktı. Bana Resulullah'a haber ver. Allahu Teala düşmanı perişan etti dediler. Rasulullah Efendimizin yanına döndüğümde bir kilim üzerinde namaz kılıyordu. Fakat ben döner dönmez gitmeden önceki üşüme ve titreme halim tekrar başlamıştı. Rasulullah Efendimiz namazdan sonra ne haber getirdiğimi sordu. Ben de müşriklerin içine düştükleri perişan hali ve çekip gittiklerini haber verdim. Resulullah bu habere çok sevindiler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzluk. Peygamberimiz beni de yanına alıp üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu şekilde sabahladık. Seher vaktinde Resulullah beni uyandırdı. Sabah olunca Müşrik ordusundan eser kalmamıştı. Onlar Mekke'ye yaklaşıncaya kadar peşlerinden şiddetli bir rüzgar esti ve arkalarından da hep tekbir sesleri işittiler. Kureyş müşrikleri karargahlarını terk edip kaçınca onlara uyup gelen diğer müşrik kabileler de Medine'yi terk ettiler. Unutamayacakları çok büyük bir mağlubiyetin keder ve üzüntüsüne boğuldular. Onlar bu hezimete uğrarken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve şanlı eshabı radiyallahu anhüm Allahü Teala'ya şükür secdesine kapanıyorlar, hamd edip şükranlarını arz ediyorlardı. Mücahitler Allahü ekber, Allahü ekber sadaları arasında Nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Medine sokakları, bir anda çocukların istilasına uğramış, kainatın sultanını ve mübarek babalarını, amcalarını, dayılarını, ağabeylerini karşılamaya çıkmışlardı. Peygamber efendimiz de tebessüm buyurarak onlara karşılık veriyordu. Hendek gazasında altı şehit verilmişti. Bu gaza hakkında Allahü Teala ayet-i kerimelerde mealen buyuruyor ki, Allahü Teala Hendek savaşındaki o kâfirleri hiçbir hayra zafere kavuşamadıkları halde öfkeleriyle geri çevirdi. Böylece Allahü Teala melekler ve rüzgar ile muharebede muvaffak olmaları için müminlere kafi oldu. Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. O her şeye galiptir. Ahsap suresi 25. Ey iman edenler! Allahü Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani size Hendek Savaşı'nda ordular saldırmıştı da biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Ahsap Suresi 9. Bu savaştan sonra sevgili Peygamberimiz, artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş, sizin üzerinize gelemez buyurdular.